Arkadaşlar bağlantın koptu galiba. Şu anda beni haklıyor biliyor musunuz? Sesim rahat geliyor mu? Arkadaşlar. Bağlantın koptu galiba. Hala bir kötü ses. Valla yapacakmış. Şu anda havası düzeldi. Mikrofonun sesini biraz kıstım. Şu anda düzeldi mi? İyi mi şu anda? Tamam. Meselun Burada kaldık değil mi? Buraya kadar okuluk. Meselun urihi. En son şey demiştik. Fulânun rahmetun, fulânun azâbun denilir. İzâ kesur afi'u nezâlike minhû. Yani bu fiilleri çok yaptığı zaman filan rahmettir, filan azaptır denilir. Onun için Allah Allah-u ifadesi kullanılmış. allah Teala için o ifade layık görülmüş. Meselun urihi. Onun nurunun misali şuna benzer. fihi vücuhun. Bu konuda farklı e, teviller var. Ehaduva. Birincisi şu. Ennel ba'na. Beselu nurillah. Ellevî hedâ bihî el-mûminînâ. Şu demektir bu. Allah'ın nurunun meseli ki. O nur nedir? Mümilleri kendisiyle hidayete eriştirdiği nur. Allah'ın müminleri, kendisi vasıtasıyla hidayet ediştirdiği nurun durumu neye benzer? وَهَلْ اِمَانُ فِيْكُلُونَ Ki bu nur da kalplerdeki imandır. Kalplerdeki imandır. Dolayısıyla burada مثel-i nur-i nur iman olmuş oluyor. Çünkü Allah onun sayesinde müminlere hidayet ulaştırmış oluyor. Kim söylemiş bunu? وَاَنْ وَاِيْبْرِ كَابِنْ وَاَدْدَحَاكِ وكان أبيض يقرأ مثل نور من آمن به غير كعب الكورش مثل نور به بروية السر كبيل والثاني مثل نوره الذي هو القرآن في قلبه Odun doğrunun meseli ki nedir onu? Kur'an'dır. Kalpteki Kur'an'dır. Birinci duruşta imandı. Bunda Kur'an. Kim söylemiş? Anne ibn-i Abbas'ın velhasını ve zeyd-i ibn-i Ve thalifu, üçüncüsü ennehu Uniyah bin Nuri Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Buradan, oradan baksan Muhammed aleyhisselam'dır. Ve adâfahu ilâ nefsihi teşrifen lehû. Peki, Nurihi derken, oradaki o zamiri, Cenab-ı Hakk'a raci, yani Allah'ın nuru demiş, neden öyle diyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın teşrif içindir bu, onun şerefini, kadro kıymetini ifade etmek içindir diyor, anlaşıldı mı burası? Yani mesela i Allah'ın nuru, nuru misali ama burada Allah'ın nuru. Peygamberimiz Aleyhisselam olmuş oluyor. Burada antiparantez şunu söyleyeyim. Bu aytkini ben. Doğru Muhammedi, hakikati Muhammedi.